Sıddıkiye mensuplarına hadisin müjdesi. Hilafeti manevi ve aşk-ı ilahi ile halkı hakka davet etmek kabiliyeti hakkında Berra, Ebi Hureyre ve daha başka ashabtan İmam Ahmet bin Hanbel, İbni Asakir ve İmam Malik'in tahrik ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. وَدِدْتُ enni لَقِيْتُ tu قَالُوا يَا ya اللّٰهِ Elesna ikhwanaka qala antum ashabi wa ikhwani qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi wa lam yarauni thumma qala ya aba bikrin ala tuhibbu qauman balaghahum annaka tuhibbuni fa uhibbuka bi Gerçekte kardeşlerimle karşılaşmayı severim dediler ki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 Yukarıdaki hadisi şeriften üstün şeref kazanmışlardır. Nitekim Müslim ve Buhari'nin tahric ettikleri Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La tubqiya'nne fi'l mescidi khawkhatun illa khawkhatu Ebi Bekr'in. Elbette mescitteki kapılar bırakılmayacak Ebu Bekr'in kapısı müstesnadır.